onlar da görecekler. Delilik hanginizde imiş? Şüphesiz ki Rabbin o kendi yolundan sapan kişiyi çok iyi bilendir. O hidayete ermiş olanları da pek iyi bilendir. Artık Habibim, o yalanlayanları tanıma, onlara boyun eğme. Onlar arzu ettiler ki sen yumuşak davranasında kendileri de yumuşaklık göstersinler. Doğruya da eğriye de, Alabildiğine yemin eden, İzzet-i nefsi bulunmayan, Ötekini, berikini Daima ayıplayan, Gammazlıkla laf getirip Götürmeye koşan, insanları hayırdan durmayıp Men eyleyen, Aşırı zalim, çok günahkar, Kaba, haşin, Bütün bunlardan başka da Kulağı kesik, damgalı, soysuz olan Her kişiyi tanıma, Onlara boyun eğme, öylesini tanıma mal ve oğullar sahibi olmuş diye. Karşısında ayetlerimiz okunduğu zaman o evvelkilerin masalları demiştir. Biz yakında onun hortumunun üstüne damga basacağız. Biz o bahçe sahiplerini nasıl belaya uğrattıysa muhakkak bunları da belalandırdık. Hani bahçe sahipleri sabah olunca onu mutlaka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 onlar aralarında fısıldaşarak gittiler. Sakın bugün karşınıza hiçbir yoksul çıkıp oraya girmesin diye. Fakirler, men'e, sanki güçleri yetecek adamlar tavrıyla erkenden gittiler. Fakat onu bu halde görüverince dediler ki, her halde biz yanlış gelenleriz. Sonra hakikatı anlayınca da hayır, biz mahrum kalmışlarız. Ortancaları ben size demedim mi, Allah'ı tenzih etmeli değil miydiniz dedi. Seni tesbih ve tenzih ederiz ey Rabbimiz. Hakikaten biz zalimlermişiz dediler. Şimdi kabahati birbirlerine yüklemeye başladılar. Yazıklar olsun bize dediler. Hakikaten biz azgınlarmışız. Eh Rabbimizin bize... Bunun yerine ondan daha hayırlısını vermesi memuldür. Biz bütün dilek ve isteklerimizi artık gerçekten Rabbimize çevirenderiz. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise elbet daha büyüktür. Bunu bilselerdi. Şüphesiz ki penalıktan sakınanlar için Rableri nezdinde nimeti daim ve halis cennetler vardır. Öyle ya!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 taahhütlerimiz mi vardır ki nefisleriniz için ne hüküm ederseniz mutlaka sizindir. Habibim, sor kendilerine onlardan hangisi bunun avukatı olacak? Yoksa ortakları da mı var onların? Öyleyse o ortaklarını da getirsinler. İddialarında doğrucu adamlar iseler. Hatırla ki o gün baldırların açılacağı Kendilerinin secdeye davet edilecekleri bir gündür, fakat buna güç yetiremeyeceklerdir. Evet, secdeye davet edilecekler. Gözleri düşük, kendilerini bir zillet sarmış olarak. Halbuki onlar bu secdeye dünyada her şeyden salim ve sapa sağlam iken davet ediliyorlardı. Artık bu sözü yalan sayanları bana bırak. Biz onları. Kendilerinin bilmeyecekleri bir cihetten derece derece azaba yaklaştırıyoruz. Ben onlara mühlet zaman veriyorum. Şüphe yok ki benim fendim sağlamdır. Yoksa sen kendilerinden bir ücret istiyorsun da onlar sana ödeyecekleri bir borçtan dolayı ağır yük altında mı bırakılmışlardır? Yahut gayb yanlarındadır da onlar bunu ondan mı yazıyorlar? Habibim!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 Hakikat o küfredenler zikri işittikleri zaman az kaldı seni gözleriyle yıkacaklardı. Hala da kin ve hasetlerinden o mutlaka bir mecnundur diyorlar. Halbuki o Kur'an bütün alemler için mahzu şereften başka bir şey değildir.